Sizlere merhaba diyoruz. Efendim gerçek yaşamdan insan öykülerini programımızda konuk olarak alıyoruz. Ve 15 günde bir çarşamba günleri hayatın içinden gerçek kahramanları bulup yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öyle televizyondan gördüğümüz ünlü isimler de değil yaşamın içinden, sokağımızdan, mahallemizden insanlar. Ve bugün de programımızda yine çok özel bir konuğumuz var. Konuğumuz Selma Karaalp. Selma Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Dinleyicilerimize tanıtmamız gerekirse sizi. Selma Karahalp kimdir desem ne söylersiniz bize? Selma Karahalp öğretmendir. Öğretmen. Evet. <gülüyor> öğretmen evet. gelmesi tanıtmak için yeterli diyorsunuz. <gülüyor> evet Selma Karahalp öğretmen. Evet. Peki yeterli. Selma hocam diyeceğim o zaman. Selma hocam yaşam öykünüz nerede nasıl başladı desem nasıl anlatırsınız bize? Ben 1969 yılında Uşak ilimde doğdum. Ee, çocukluğum ve ilk gençliğim orada geçti. Ee, i̇şte herkesin yaşadığı gibi rutin, ilkokul, ortaokul, lise yıllarım. Orada geçti. Güzel geçti. Uşak'ta merkezde ve miydiniz sonra, hocam? Evet, Uşak'ta merkezdeydim. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz o dönemlerde? Nasıl bir çocukluk geçirdim? Ee, herhalde Mücadele içinde bir çocukluk geçirdim. Yani e, kendi başıma birçok şeyi yenmeye çalışarak e, geçirdim. E, üç kardeştik biz. E, ailemin tek kızıyım. E, babam e, köyden göç etmiş şehre. İşte özellikle benim e, eğitim görebilmem, tahsil görebilmem için söylüyor kendisi. E, o, bu onun için çok önemliymiş. Yani e, okul yıllarım başarılı geçmiş. Ee... Uşak'ta başarılı Doğru. bir öğrenci. Ee, peki o yıllarda o yılların Uşak nasıl ee, hatırlıyor musunuz? Yani ilkokul döneminizde daha sonraki yıllarda nasıl bir şehirdu Uşak? Uşak çok gelişmiş değildi benim çocukluk yıllarımda. Bizler biraz zor şartlarda yaşadık sanırım. İşte okullarımıza yürüyerek gittik. E, soğuk e, kış e, gecelerinin sabahında don tutmuş buzların üzerinde yürüyerek okullarımıza ulaştık. E, ne bileyim. E, Zor günlerdi. Zordu yani. Zor, ama, zordu aslında. Çocuk ama okumayı seven, zordu. okumayı isteyen bir e, Selma vardı o yıllarda. E, neydi yani o yıllarda sizi cezbeden çeken şey e, okulda okul yıllarınızın hani okul döneminin başarılı olduğunu söylediniz. E, evet. Sizi bu okuma aşkını içinize düşüren neydi? Geriye dönüp baktığınızda ne söyleyebilirsiniz? E, ben okulda olmayı seviyordum. Yani öğretmenlerimin bana anlattıklarını seviyordum. E, kitap okumayı çok seviyordum. Özellikle ortaokul yıllarımda bizlerin kitap alacak paramız olmazdı e, o yıllarda. Yani ben zengin bir ailenin çocuğu değildim. Ama okul kütüphanesinin müdahilleri arasına girdim. Yani oradan e, kitapları alıp okumak bana zevk veriyordu. Bir de e, o kitapların dünyası e, sanki beni içinde, içinde bulunduğum o mahrumiyetten alıp başka başka dünyalara götürmesi, e, yeni şeyler öğrenmek... Benim için çok zevkliydi. Sporla ilgileniyordum. Bunun yanı sıra e, okuldaki beden eğitimi öğretmenlerimiz işte bizimle ilgileniyorlardı. Bize şans veriyorlardı. Ben okul takımlarında oynadım. Bu da benim için çok önemliydi. E, spor yapmak, e, kitap okumak, yeni şeyler öğrenmek. E, ne olacağım hakkında çok bir fikrim yoktu aslında. Bir hedefim yoktu. Sadece okula gidiyordum, okuyordum. E, bu, bunlar beni çok eğlendiriyordu. Bizim zamanımızda anne babalar çok fazla şey de değillerdi işte. Bugün çocukların üzerinde kurulan bu baskılar işte şu mesleği yani seçeceksin, çok... bu mesleği seçeceksin gibi herhalde yönlendirmeler Ama... çok fazla aileden olmuyordu o yıllarda. Yoktu. Öyle şeyler yoktu. Sadece işte okusun adam olsun vardı. Biz de okuduk. <gülüyor> olduk mu olmadı bilmiyorum Ama okuduk yani. Onun için gönderilerdi. Ok okumayanlar zaten kısa zamanda ayrılıp okullardan bir meslek sahibi olurlardı. işte, bir sanat sahibi olurlardı. Okuyanlar okuyup giderlerdi. Biz ok okuyup gidenlerden olduk. Sonra işte liseden sonra öğretmenlik eğitim yüksek okulunu kazandım ben. Öğretmen Atım, olmayı istiyor muydunuz? Tam da onu yani, soruyordum. Öğretmen olmak istiyor muydunuz? Yani bilinçli bir tercih miydi? Hayır, aslında herhangi bir idealim yoktu. O lise yıllarında o idazcılık dönemini yaşadım. Öğretmenlik kazandığımda da mutlu olmadım açıkçası. Çünkü iki yıllık bir okuldu. O dönem iki yıllık okullar da çok itibarlı değildi. Öğretmenlik de itibarlı değildi o dönemlerde. Sanki şeydi. Hani hiçbir şey olamazsan öğretmen ol zamanlarıydı sanırım biz o dönemlerde işte öğretmenliği kazandım. Mutsuz mutsuz olarak gittim. İstemeden gittim. Eee işte 2 yıl bitirdim. Hala öğretmenliği hiç okulda da özümseyemedim. Yani o maneviyatı al alamadım. E sonra okul bitti. işte Kahramanmaraş'ın bir daha köyüne artık bir köyüne atamam yapıldı. E o zaman şimdi gibi KPSS falan da yoktu. Mezun olunca biz hemen atamamız yapılıyordu bizim. Git Oraya giderken bile böyle şöyle gittim. Acı çekerek yetiş bir acı çekerek gittim. Annem babam götürdüler beni oraya bıraktılar. Ee, orası da böyle kışın çok kar yağın. işte yolların kapandığı. Çok mahrumiyet bir köydü. Oraya gittim. E, sonra e, işte eski harabe bir okul yine oradaydı. E, beni bekleyen. E, sınıfa e, müdür bey beni aldı. işte Sınıfa gidiyor. E, götürdü. Öğrenciler, 35 tane öğrenci vardı. Sonra böyle öğretmenlik öyle bir ilginç meslek ki çocuklarla ilk kez karşılaşacağınızda böyle elimiz ayağımız titrer yani heyecanlanırsınız. Hala şimdi bile heyecanlanıyorum. İlk kez aldığım öğrencilerim karşısında heyecanlanıyorum ama böyle titreyerek, bacaklarını titreyerek sınıfa girdim ve tahta demin eski tahta sıralar, eski sıralar ortada bir soba Sonra karşımda böyle 35 tane göz, minicik gözler ve hepsi aynı anda size bakıyor. Mavi, yeşil, siyah gözler. O an böyle o gözlerle karşı karşıya kaldım ve işte o anda, o anda öğretmen olmak için yaratıldığımı hissettim sanki. Ve o günden bu yana da bu mesleği çok severek yapıyorum, çocukları çok seviyorum ilk okul zaten. İşte o anda hissettim, o duyguyu hissettim ve tam 28. seneyi çalışıyorum. 28 yıldır onları çok severek bu işi yapıyorum. 28 yıl önce o ışıl ışıl bakan gözlerim verdiği enerji 28 yılda Selma Avcı'mızı oralardan alıp Şehir şehir başka şehirlerde öğretmenlik yaptırdı ve bugün de bambaşka bir yerde yine eğitmen olarak öğretmen olarak yine gelecek nesilleri yeni yeni kuşakları çocukları eğiterek bambaşka bir noktaya taşıyarak devam ediyor. İyi ki o gün o 35 tane öğrenciniz size öyle dolu dolu bakmışlar anlamlı bakmışlar ve size o enerjiyi o ilk günden vermişler. Peki Kahramanmaraş'tan sonra nereye gittiniz? Hayat sizi nereye sürükledi? Ee, Kahramanmaraş'ta sonra İstanbul'a gelebildim. Ee, aslında Ege'liyim ama Ege'ye gelme şansım olmadı. Ee, fakat İstanbul'a gelmek kolay oldu benim için. İstanbul'a geldim. İstanbul'a bir süre kariyerde çalıştım. Ee, Balta Limanı'nda bir okul vardı. Ee, Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ülke Okulu. Orada çalıştım 5 beş yıl beş yıl kadar. Sonra yoluna Beyo geldim. Evlendim. Eşimle tanıştım. Evlendik. Ve Beyoğlu'na e, geldim. E, 14-15 yıl kadar da orada e, çalıştım. TÜBİZAĞA'da e, çalıştım. E, yine orası da çok güzeldi benim için. E, sonra İstanbul, e, İstanbul artık bizim için biraz zor olmaya başladı. E, bugün de İstanbul zor bir şey. Biz birçok insan için. Ne yazık ki. E, ama e, sanki İstanbul'dan gitsek mi e, düşünceleri başladı. Biz de Beyoğlu'nda oturuyorduk. Orada hareket, çok enerji, çok yüksek. Çok hareket var. İşte İstanbul'dan gitmeyi düşünme, planlamaya başladık. Peki sen sonra, sonra nasıl gelişti de nasıl karar verdiniz ve nereye gittiniz? Sonra işte bizim oğlumuz Muğla'ya geldi üniversitede arkeoloji okumak için. Biz onun yanına geldik ve Akyaka'yı, gördük. Akyaka diye bir yer var Gökova'da. E, harika bir yer, cennet gibi bir yer. Orayı gördük. Ve işte, de dedik ki burada insan burada yaşamalı. E, sonra oranın, buranın hayalini kurmaya başladık. Bir şekilde e, olayların gelişimi bizi e, buraya sürükledi. Benim atamam yapıldı. Yani öncesinde biz geldik. Afrika'ya yerleştik. E, sonra e, atamam Yapıldı ve çıktık adında bir köye, köydeki bir okulda öğretmenlik yapmaya başladım ben buraya. İşte yine, bir, yine köyde başlamıştı maceram. Sonra İstanbul'da devam etti. Sonra yine bir köye geldim. Yıllar sonra öğretmenlik yapıyorsunuz. Yıllar sonra Beyoğlu'ndan, İstanbul'un merkezinden, hayatın çok canlı olduğu bir yerden Muğla'nın Ula ilçesinin bir köyüne atanıyorsunuz. Kendi isteğinizde oraya gitmek istediğiniz evet. için. Evet. Muğla'da, Ula'da bir köy ne kadar kötü şartlara sahip olabilir ki diye düşünebilir ilk bakışta insanlar. Nasıl bir ortamla karşılaştınız gidince? Evet, e, yani e, Türkiye'nin en batısında medeniyetin kucağında bir yer ne kadar kötü olabilir diye, diye düşünürken e, geldik e, işte köye, e, okulun bahçesinden içeriye girdik. E, karşımda e, böyle tek katlı bir bina, e, arkasında büyük çam ağaçları, fıstık çamları, e, işte limon ağaçları, portakal ağaçları bahçede Ve böyle boyunu bükük bir okul. E, i̇lk izlenim, yaz tatiliydi geldiğimizde. Sonra içeriye girdik, içeriye girdik, e, binanın içine girdik e, ve gerçekten büyük bir hayal kırıklığı bizim için. Çünkü şöyle söyleyeyim ben şöyle tanımlıyorum. Bundan 20 yıl önce bir Maraş'ın bir köyünde ben göreve başladım. Orada işte sınıftaki bir sınıf kitaplığı vardı. o kitaplığın aynısını buraya geldim. 20 burada yıl yine, sonra karşınıza çıktı yine aynı kitaplık. Karşıma aynı aynı dolap karşıma çıktı ve dedim ki 20 yıl boyunca yani burada hiçbir şey değişmemiş. Çok üzüldüm. Yani gerçekten çok üzüldüm. Ortam gerçekten bir eğitim için uygun bir ortam değildi. Sağa solda şeyler vardı. Eski, kullanılmış bilgisayarlar, hiç işe yaramayan bilgisayarlar vardı. İşte kırık öğretmen masaları vardı çocukların. Sıraları kırık döküyormuş. Peki Selma Hatta Hocam, İstanbul'dan gittiniz Muğla'nın Ula ilçesinde Çıtlık Köyü'nde, Çıtlık Köyü'nün ilkokuluna ve 20 yıl önce Kahramanmaraş'ta karşılaştığınız tablonun bir benzeriyle karşılaştınız. Ve aslında hikayede birazcık orada başladı. Bugün dinleyicilerimizle sizin yaşam öykünüzü paylaşmamıza da neden olan belki o süreç orada başladı ve siz bir değişimin e, kıvılcımını o, aslında o gün orada belki de yaktınız. Neler oldu sonra siz çıtlığa gittikten sonra o köy okulunda çalışmaya başladıktan sonra? E, şimdi e, ben e, düşündüm ki e, o zaman 12-13 tane çocuk vardı. Çünkü oradaki çocukların bir kısmı e, çevredeki büyük okullara aileleri almışlardı. E, taşımalı sistem diye bir sistem var biliyorsunuz. Yani e, 1-2-3, e, 3. sınıftan sonra Çocukları alıp başka merkezlerle taşıyorlar, devlet taşıyor bu çocukları. Bu sistem de biraz körüklemiş. Köy halkı da okullarına sahip çıkmaları gerektiğini ya da birileri onlara bunu söyle, anlatamamış yani okulun ne demek olduğunu anlatamamış. Okul gittikçe kötüye doğru gitmiş. İnsanlarda şey başlamış yani kapansın bu okul, kapansın gitsin falan düşüncesi hakim olmaya başlamış. Ee, ben düşündüm ki okul okul şöyle baktığımız zaman evet harabe gibi görünüyor ama e, muhteşem bir ortam. Yani 3-4 e, dönümlük bir arazi içinde bir tek katlı bir bina, ağaçlar, çam ağaçları, meyve ağaçları, toprak işte çocukların ayaklarını basabilecekleri toprak, bir de İstanbul'dan geliyorsunuz Beyoğlu'ndan geliyorsunuz ve çocukların böyle çok sıkışık ortamlarda yaşamaya çalıştığı mekanları görmüşsünüz ve bu özgür ortamın eğitim için ne kadar aslında mükemmel bir ortam olduğunu okula baktığım an fark ettim ve dedim ki hayır burada bir şeyler değişmeli, eğer ben burada öğretmenlik yapacaksam ee, bu okul böyle kalamaz değişmek zorunda çünkü şeye inanıyorum fiziki koşulların eğitimi önceli, önceliği olduğunu düşünüyorum yani fiziki koşullar mükemmel olmalı ki e, eğitimi de üzerine biz nakış gibi işleyebilelim. Ee, Ve bunun için kolları daha... sıvadınız artık Selma hocam bir an önce e, harekete geçmek zamanıydı neler yaptınız yavaş yavaş dakikalarımızda ilerliyor istiyorum ki yaptıklarınızın Hı -hı. hepsini paylaşabilelim e, bütün bu düşünceler eşliğinde nereden başladınız işe önce e, ilçe milletim Müdürlüğü'ne gittim dedim ki e, işte diyorlar ki bana ben bir şeyler yapacağım dediğim zaman boş ver hoca yapma bu okul kapanacak zaten İlçemin eğitim müdürlüğüne gittim dedim ki bu okulun kapanma ihtimali var mıdır? Dedi ki hayır öyle bir şey yoktur. Hocam devlet seni oraya göndermiştir sen de orada görevleneceksin. Ama Tamam o zaman okey. Sonra insanları topladım. Çocukların ailelerini topladım. Onlarla konuştum. Anlattım. Dedim ki eğitim çok önemlidir. Çocuklarınız sizin için çok değerlidir. Onlara yapabileceğiniz en güzel şey onlara iyi, iyi eğitmek. Geleceğe başka bir şey kalmayacak. Onları bırakacaksınız. Ben bu okulu değiştireceğim. Bu okulu önce fiziki koşullarından başlayacağım değiştirmeye. Bana destek olun. Yardım edin. Beraber olalım. Birlikte birlikte başarabiliriz. Önce inanmaz gözlerle baktılar. Dinlediler. İnanmadıklarını anladım önce gözlerinden. Sonra ama zaman içerisinde bir şeyler değişmeye başladı. Ee, söylediğim şeyleri yapmaya başladılar destek olmaya başladılar işte kermesler düzenledim dediler ki önce kermes nedir dedim anlattım dedim kermes böyle bir şeydi yani okul, okul için bir şeyler yapmak, para kazanmak bununla da işte okulumuza kitfane, e, kitap almak e, ders araç gereçleri almaktır e, önce işte sobayla ısınıyordu kalorifer e, yaptırdık Satıları, tadilat yaptırdık dilinin çalışmalarını yaptırdık işte okul bahçesine spor alanları yaptırdık basketbol, voleybol işte masa tenisi aldı, aldık en önemlisi de bir kütüphane bahçede bulunan eski öğretmen lojmanını dedim ki ben burayı restore ettireceğim ve kütüphane yapacağım çünkü bu çocukların kitap almak şansları yok kitapçıya gitme şansları yok Sonra kampanya başlattık, Kitap Toplaba kampanyası başlattık, eşimle ben, İstanbul'dan, İzmir'den, her yerden Ankara'dan, Adana her yerden kitaplar geldi. Bugün bir köyde, köydeki bir ilkokulun bahçesinde ilçenin en büyük halk kütüphanesi var. Çıtlık Köyden, köyünün sana... ilkokulunun bahçesine eski öğretmen lojmanını ilahk kütüphanesine çevirdiniz ve binlerce kitabı olan bugün Türkiye'deki köyler yani bir köyün sahip olduğu en büyük kütüphaneyi kurmuş oldunuz böylelikle. Sanırım yani evet bu çevrede bu çevrede benim sayıma ulaşabilen başka bir köy köyde mevcut kütüphane yok. İlçenin en büyük halk kütüphanesi diyebilirim neredeyse. Siz bunları ee, yaptıkça tabii ki şey... velilerin ve çevredeki halkın da herhalde desteği arttı giderek. Ve başka tabii, bir tabii. sahiplenme e, oluştu. Tabii kesinlikle. Ee, i̇nsanlar hem okullarını sahiplendiler hem de e, kendileriyle gurur duydular. Yani biz böyle bir okulumuz var, böyle bir birlik beraberlik ve dayanışma içindeyiz e, diye e, kendileriyle de gurur duydular, okullarıyla da gurur duydular. Her yerde işte okulumuzu anlattılar, e, okulumuzu görünür yaptık, işte sosyal medyada okulumuzu paylaştık. Okulumuza ilgili her, her türlü etkinliği paylaştık. Ee, o sene sonu kermeslerimiz bir süre sonra şeye dönüştü, şölen e, festival festival havasına dönüştü. Her yerden işte çocuğu olan olmayan herkes okulumuzun e, gecesine geldi, eğlendi, işte işte harcama yaptı. Ee, tarım uygulamaları yaptık bahçem okulumuzun bahçesinde organik tarım uygulamaları yaptık. Ee, Eğlendik yani aslında eğlendik biz okulda çok eğlendik. Aslında evet. şunun altını çizmekte fayda var. Bizim e, yolumuz bir şekilde Çıtlık Köyü'ne düştü günün birinde ve Selma Hocam'la. Ve Selma Hocam'ın aslında arkasındaki en büyük gücü eşi e, Metin Bey'le yollarımız kesişti. O da bir eğitim gönlüsü olarak Selma Hocam'ın bütün bu sürecinde e, destekçisi. Ve e, biz inanamadık aslında gördüklerimize. Çünkü bir köy okulunda neredeyse özel okul şartlarına ulaşılmış ve bu hani e, eski halini de bilenler, görenlerin gözünde bambaşka bir anlam ifade ediyor. Ve Bugün gelinen noktada oradaki çocuklar e, daha mevcutlar az olduğu için küçük sınıflarda ama çok iyi eğitim alıyorlar ve İnanılmaz bir özgüvenle büyüyen çocukları gördük biz. Bahçede hem tarımla uğraşan hem teneffüse çıktığında istediği spor yapma imkanı bulan... ...istediği işte sporun topuna ulaşabilen, araç geleceğine ulaşabilen... Bir yandan kitap okuyan ve aynı zamanda da sosyal medyadan o kadar güzel sosyal medyayı da kullanırken e, gördük ki biz. E, atıyorum akşamları çocuklar evlerine gidiyor. E, Selma hocam gördüğümüz kadarıyla ödev veriyordunuz hocam. Saat 9'da herkes kitap okurken fotoğraf göndersin diye çocuklar fotoğraf gönderiyor. Sosyal medyadan okulun sayfasından paylaşılırken görüyoruz. İşte köyü e, ilkokul çocukları e, yine kitap okuyor bugün diye. İnanılmaz özendiriciydi özendirici çocuklara ve bu özgüven yüzlerine kendilerini ifade etmelerine her şeye o kadar güzel yansımıştı ki biz görünce hayran olmamak elde değildi. E, o yüzden de bugün programımızı konuk olarak almak ve bunu paylaşmak istedik. Yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz. E, en sonunda ne oldu peki hocam? Neye döndü bu artık? Nasıl bir hali aldı şu anda? Neye döndü? İşte orada bir e, ışık yandı Kenan Bey. E, Çiftlik'te bir köy okulunda bir ışık yandı. O ışık e, isterim ki sonsuza dek yansın güzel devam etsin oradaki çocuklar mutlu olsun e, öğrensinler e, bu ülkeye e, bu ülkeye bir değer katsınlar kendilerine bir değer katsınlar e, ve kendilerinden sonrakilere de e, bizim düşüncelerimizi bizim duygularımızı iletsinler diye düşünüyorum hocam peki e, çıktıkta siz bir köy okulunda e, aslında çok zor şartlardan bambaşka bir şeyi başardınız. E, ve bugün hala e, o çocukların e, benim gözümde bana göre kahramanısınız. E, o çocuklar şu anda bambaşka bir imkana sahipler o okulda. E, yarın da, e, umarız hepsi okuyup e, ...ülkeleri için, tüm toplum için, insanlık için e, çok iyi bireyler haline geldiklerinde size anılacaklar. Yavaş yavaş dediğim gibi programımızın sonuna geldik artık son olarak. E, ne söylemek istersiniz sizin gibi öğretmen olan dinleyicilerimize, şu an sesimizin ulaştığı tüm eğitim gönüllerine... E, ...bir köy okulunda harikalar yaratan bir öğretmenimiz olarak, hayatını eğitim adamış bir öğretmen olarak ne söylemek istersiniz son söz? E, öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Biz teşekkür ederiz yani size. Yani programımıza konuk ettiğiniz için e, bizim, bize geldiğinizde de e, bizi çok mutlu etmiştiniz. Ekibinizle bize geldiğinizde de okulumuza geldiğinizde de çok mutlu etmiştiniz. Biz de sizin çalışmalarınızı takdirle ilgili izledik her zaman. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, şunu söylemek istiyorum bütün öğretmenlere. E, sadece sevmek yeterli bence yani çocukları sevmekle başlayacak her şey, yani bir insanı sevmekle başlayacak her şey sözünü ben şöyle diyorum, çocukları sevmekle başlayacak her şey. E, onları seversek bütün zorlukları, bütün engelleri aşabiliriz. E, onların gerçekten bizim sevgimize ihtiyaçları var. E, e, başka bir şey söylemek istemiyorum. Çok teşekkür yani... ediyorum Selma Hocam. Çok sağ olun programımıza konuk olduğunuz bugün yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Umarız örnek olursunuz başka başka öğretmenlerimize de ve umarız şu an biliyoruz Anadolu'da sizin gibi aslında birçok örnek var. Köy okullarında zor şartlarda zor coğrafyalarda eğitim için mücadele veren eğitim aşkıyla dolu bir sürü güzel örneğimiz var öğretmenimiz var. İyi ki varsınız iyi ki varlar. Sizlerin sayesinde bugün hala bu eğitim sisteminde ...iyi bireyler yetişiyorsa, iyi vatandaşlar yetişiyorsa hem ülke için hem dünya için sizlerin sayesinde çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Evet efendim bugün programımızda konuğumuz Selma Karaalp'ti ve kendisiyle yaşam öyküsünü paylaştık. Bir öğretmen, bir eğitim sevdalısı zor şartlarda başlayıp İstanbul'da devam eden bir yaşam öyküsü ardından e, Türkiye'nin batısında bir köy okuluna gidince... Ne kadar kötü olabilir ki diye gidip gittiği okulda karşılaştığı manzara karşısında bir şeyler yapmalı deyip elini taşın altına sokan ve çocukların yaşamında bambaşka bir yere bambaşka bir okula dönüştüren harikalar yaratan bir öğretmenimizdi. Çıtlıkköy İlkokulu'nu sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz ederseniz ne söylediğimi daha da net anlayacaksınız. İnanılmaz bir sahiplenme var sadece e, okul için ve öğrenciler için değil tüm köy halkı için bambaşka bir dünya yaratmışlar onlar orada. E, onları tanıdıkça oradaki çocukların özgüvenini gördükçe iyi ki diyoruz. Selma Hocam gibi öğretmenlerimiz var, eğitmenlerimiz var. Buradan hepsine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Facebook'ta Kentin Gizli Öyküleri isimli bir sayfamız var. Oradan bizi takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16:30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demir